Hocam, uruci ve nuzuli tecellileri izah eder misiniz? O işte bir cebemeti bir tecelli diyelim. Yeda tecelli. Bu tecelli daha parça parça oluyor da Hz. Musa öyle bir tecelli karşısında alacağı şey alamıyor. Yani yine kendisine tenezzülat dalga boyunda yine şey alıyor. Ve diğer yönüyle o tecelli ruhi bir tecelli ise şahit hanefin Kur'an'ı mucize verendeki tecelli huzurlu bir tecellidir. Yani i̇nsanların idrak, insanların anlayışı, insanların <gülüyor> istifadesi, insanların istifadesi öne çıkarılarak yapılmış bir tecellidir. Dolayısıyla ondan daha büyük olmaz yani ilahi kelamı insanların istifade açısından en elverişli Tecellisi Kur'an şeklindeki tecellidir. Bu insanların diliyle, insanların anlayışına göre, insanların haline göre, insanların idrakına göre bir konuşma tarzı ve bir tecellidir. Değişik bir münasebetle müddetizi söyleyiliyorlar. Bu uçluğunu zorla bağlayarak ifade ediyoruz, Yani çok yükseklere çıkma fakat aşağılarda bulunanların Hakkını verme, o hedef kitlenin seviyesine göre esas konuşacağını, konuşma, yapacağını yapma. Kur'an'da o var. Dolayısıyla Kur'an herkesin mutlaka potansiyel olarak alabileceği, değerlendirebileceği, istifade edebileceği bir tecelli dalga boyunda diyeyim yani. Bu tabiri kullanıyorum, bazı mahsurlardan kaçınma müdahazasıyla. Çok mahsur olmayacağım lazım.